Ger efendisi, lider ve önderimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun ağaç ashabına ve kıyamettek Allah yolunda mallarını ve canlarını satan şehitlere. İmdatima walhulab, İmdatima azmuna.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 Eğer hayatta iken Allahu Teala'ya itaatkar bir kul değsen, ben de bugün senin için rahmet olurum. Eğer dünyada iken isyankar biri ben de bugün senin için intikam alma yeri olurum. Ben içime itaatkar olarak giren kulların sevinçle çıktığı ve isyankar olarak girenlerin feryatlarla çıktığı yerim. Muhammed bin Sabih şöyle der.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 Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Mümin kabirde yemyeşil bir bahçe içinde ve kabri 70 arşın genişliğindedir. Kabrin içi ayın on dördü gibi aydınlıktır. Sizler şu ayet kimler hakkında indi biliyor musunuz? Şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.